بِالعِلْمِ مَوْخِيَتُهُ وَدَرْبٌ بِهِ لَهُ بِهِ تَرْقَى بِهِ تَحْيَا عَالِمًا حُرًّا فَخُطُ سَلِيمًا إِمَامًا عَاشَ فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ بِبَذْلٍ حَتَّى ضَمَّتْهُ الْبُحُورُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ما بعد؟ كتاب ابن كتاب التي ليس لها ارتباطه بقيام o kısma başlamıştık. Sonra da asıl burada yani konunun özünü ifade eden bu 12. bab. babu u ismi şirk. Nimen telebbese bihi ve nefil İslami anhu ve lâv qabla kıyam Demiştik. O zaman ne muellif rahim Allah? Yani şirk ismi kimde o yani şirkin hakikati var olsa ona isim verilir. İslam ona, ona ilhak eder. Ve İslam da tabi nef yedilir. Velev ki hücretli kavmesine önce olsa da ve burada nef İslam hangi İslam'da dedik? Hı? Yani burada diyor ya şimdi baba, hafta. O nef İslam. İslam'ın nefyi. Yani nef edilen İslam hangi? Am İslam. İslam'ın am. Yani İslam'ın am'ı bozduğundan ötürü Şirke düşmüştür. Velev ki hüce öncesinde de olsa. Yani onun bozduğu ne? O muşriğin. Hüce evelinde evvelinde muşrik olan şahısın bozduğu İslam hangi İslam'dır? İslam am İslam'dır. Yani dinin aslıdır. Tamam mı? Yani, Dinin aslı, aslı din o İslam'ul am bunlar aynı şey. Fark yok ha. Daha önce bunu işledik. Bu İslam'ın aslı, aslı, aslı din İslam Risalesini işlerken ha. Yani İslam, İslam'ul am ve İslam ul-ı iki yani İslam iki kısımdan İslam am yani bütün rasullerin ortak, ortak beyan ettikleri yani her bir rasulun beyan ettiği değişmemiş aynı olan bu İslam am bir de İslam ul e, var o Mesela o muayyen rasulun getirdiği yani, muayyen rasulun getirdiği her rasul de aynıdır yani Musa aleyhisselam'ın getirdiği bir am İslam vardı ve bir de ha, has İslam. Has İslam hangi İslam? Kendisinin getirdiği. Kendisini getirdi. kendisini getirdi. Yani kendi e, risaletiyle gelmiş olan şeriat. Yani hem itikat babından hem de ahkam babından. İsa aleyhisselam yine ne bir bir am getirdiği yani am İslam'ı aslen getirme durum söz konusu. Yani tasdik ettiği, yani tekit ettiği Devam ettirdiği, idam ettiği ha? ama bir de onunla beraber kendisine mahsus verilmiş olan bir bazı şeyleri olay işlerine has olan İslam. Ha, aynısı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o da yine am olan İslam'ı beyan etmiştir ve artı ilave olarak kendisine mahsus verilmiş olan bazı itikadi ve bazı ahkami yani ahkam e, meseleleri bunlar da has olan İslam. Tam bunu ayırt etmeniz lazım. Ha şimdi 13 diyor. Babu ektheri şirkil alemine sebebehu el cehlu ve te'vilü lel inat. Bu babu, yani bu babda aslında yeni bir şey yok. Ama var olan yani burada son derslerde işlemiş olduğumuz konuyu yani teyit etme babından. Teyit etme babından. O konuda neydi? Yani hücret ikamesi evvelinde de eğer şirkin şirkin hakikati bir kişide var olursa o zaman muşrik olur. Ha, velev ki cahil olsa, velev ki tevil ehli olsa, velev ki yanlış hata yapmış olsa, velev ki fetret ehlinin olsa, velev ki iştihad etmiş olsun, velev ki kendisini yani yaptığı işte doğru zannetsin, doğru görsün. Bütün bu hallerde eğer şirkin hakikati kendisine var olursa o zaman ne müşrik olur bunu teyit babından diyor ki ekzaru şirkil alemin alemde vaki olan şirkin ekserini de el cehlu ve tevil zaten sebebi nedir cehalet ve tevildir Lel -inat. yoksa insanların inatlaşması diye yani burada inat ne onun şirk olduğunu bilmesi ve şirk olarak da yani kendisine izah edilmiş şirk oldu beyan edilmiş o da ne bunun şirk olduğunu bilmesine rağmen yine o şirk eyleminde ısrar etmesi. Bu değil. Yani i̇nsanların ekseri bu halde değil yani. İnsanların ekseri nedir? Bilmeden veyahut tevilen, takliden, taassuben ha, şirk, şirkteler. قال تعالى ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمْ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قال ابnü Kethir وَلِذَٰلِكَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ Yani burada şahitler de لا يعلمون. لا يعلمون yani ve kendine göre bir şeyleri bilmiyorlar. İşte yani da bir yanlışlık. İşte bu da bir yanlışlık. İşte bu da bir yanlışlık. İşte bu da bir kısımdır İşte bu da bir yanlışlık. İşte bu da bir yanlışlık. İşte bu Yanlış. Ha, yanlış biliyor. Bir bildiği bir bilgi var. Lakin o bildiği bilgi yanlış. yanlışlarla karışmış. Yani doğru doğru şeyler de var Hı. ama yanlış şeyler de var. Ha şimdi o zaman o şunu ona uyuyor. yani bu taksimata göre o zaman le ya alemon. Yani o zaman bir ha bizim konumuzda bir hiç bilmeyenler var. Yani Allah Azze ve Celle hiç bilmeyenler, hiç marifeti olmayanlar, hak, din ve da dini hiç bilmeyenler. Bunlar nedir? Yani Allah hiç bilmeyen nedir? Cahildir. Tamam. Cahil ama cehlül basit manasını. Yani Allah hiç bilmiyor. Peki bu hükmen nedir? Yani bu iman, yani İslam ve küfür açısından kafirdir. Var mı bu konuda ihtilaf? Yok. Yani bütün fırkaların ittifakıyla, ha? bütün fırkaların, hatta bunu cehmiyeleri de katabilirsin. Hatta buna felsefecileri dahi katabilirsin. yani. Bütün fırkaların ittifakıyla eğer bir insan bir yaratıcıdan bir haber ise yaratıcıyı bilmiyor ise Allah'ı bilmiyor ise din bilmiyor ise yani bunların haberi, haberi yok. Hiç bilmiyor yani. O zaman bu nedir bu? Kafirdir. O zaman cehlül basit yani bu manada ne la ya'lemun yani cehlül basit manasına ne ya'lemun bunda ihtilaf yok. Tamam bu ittifaken böyle bir kişi ne olur? Kafir yani müşrik kafirdir. İkincisi mürekkeb manada murakep. Murakep bir yani iki sınıf murakep. Bir biliyor yani Allah azze ve celle biliyor. Allah subhanahu wa taala biliyor yani ne manada? İşte ayette geliyor la enzal tu men halaka semawati vel ard Bu manada biliyor. Evet yani yaratıcı Allah'tır azze ve celal lakin bununla beraber yani Allah'ı ikrar ediyor, Allah'ın Allah'la Allah alakalı bir marifeti var, yaratıcıyla alakalı bir marifeti var, bir bilgisi var. Lakin bütün ibadetini Allah'tan başkasına sarf ediyor. Yani put ihtas etmiş veyahut da kendisi put ihtas etmiş veyahut da güneş veyahut da ay veyahut da yıldızlar veyahut da başka bir varlık fark etmez. Veyahut da bir fikir. fikir mesela bir fikre, ideolojiye vesaire. Bugünkü Kemalistler gibi yani onlar da diyorlar evet Allah var ama bütün ibadetleri hepsi kemale ve kemalizme yani. Şimdi böyle buna ne diyor yani buna ne diyoruz böyle bu sınıfa mesela bu işte aitil mesela bahsettiği bunlar kimler? Bunlar cahiliye, yani Arap cahiliye, cahili Arapları. Bunlar ittifaken müşrikdir. İttifaken müşri var mı bir ihtilaf bu konuda? Diyoruz ki asli müşrik asli müşrikler. Yani asli müşrikler ne manada? Bunlar ibadetlerini tamamıyla Allah'tan başkalarına sarf ediyorlar. Ha ama şimdi bak bun, bu yani bu asli ana yani bu Arap müşriklerin aslenle bir hasleti var. O da nedir? Yani Allah Subhanahu ve Teala'yı biliyorlar. Hatta onu ikrar ediyorlar, ona iman ediyorlar. Hatta telbiyeleri nasıldı? Lebeike la shareeke leke illa shareekan huwe leke temlike ve ma Ha, telbiyelerinde dahi La şerike leke illa şeriken huvelek <gülüyor> yani Allah'ı azze ve celle biliyorlardı lakin Allah subhanahu aleyhi ve teala'ya ortak koşuyorlardı. Başka putları kendileri ihdas ettiği bazı putlar artı aslen için hakikatı ibadeti de tamamıyla Allah'tan başkasına sarf etmiyorlardı çünkü ibadetleri de vardı mesela haç ibadeti Allah için yapıyorlardı ama ortak koşarak hatta namazları vardı, oruçları vardı, nikah ahkamı vardı. Yani ibadetleri yok değil, ibadetleri vardı. Dolayısıyla tam manasıyla hani denildiği gibi yani bu hani asli müşrik dediğin zaman aslında kastedilen kimler? Tamamıyla yani Allah'tan başkasına ibadet edenler mesela şey Hindular gibi veyahut da Budistler gibi vesaire. Ama yine onlar yani bu şimdi bizim şey yani cehaleti basit ve murakkep taksim ettiğimiz zaman o zaman merke iki sınıf dedik. Yani bir sınıfı bunlar. Yani bunlarda bir bilgi var. O da Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığını ikrar ediyorlar, biliyorlar Rab olduğunu, her şeyi yarattığını, kendilerini yarattığını vesaire vesaire biliyorlar. İkrar ediyorlar. Ha bununla beraber ibadetlerini Allah'tan başkasına sarf ediyorlar. Bunların hükmü nedir? <gülüyor> Müşrikler. İhtilaf var mı bu hususta? Yok. Bak o zaman dikkat edin ha. Yani bizim İhtilaf mevzumuz bu iki sınıf şimdi değil. Bir, yani Allah subhanu ve teala'dan tamamıyla bir haber olan, hiç bilmeyen, hiç yani hiç alakası yok yani. Allah'la azze ve celle ile, din ile hiç alakası yok. Bunun zaten hiç müşrik, kafir olduğunda zaten ihtilaf yok. O bizim konumuz değil. iki cehaleti murakkep olup, yani Allah azze ve celle iman etmiş lakin Allah subhanu ve teala kulluk sunmuyor. Başka onun, onunla beraber başka putlar ihtisas etmiş yani başka ilahlar edinmiş. Onların da muşrik olduğunda ihtilaf yok. Tamam onlar da ihtilaf yok. Ha ihtilaf nerede düşmüş işte bu murekkep olan cehaleti murekkep olan üçüncü yani ikinci sınıf bu murekkep cehalet içerisinde ya da bizim taksimatta üçüncü sınıf. Onlarda kimler yani Allah'a iman etmiş. Allah'ı ikral etmiş. Celle, onun gönderdiği kitabı tasdik etmiş, onun gönderdiği Rasule iman etmiş, onu Resul kabul etmiş, onun yolunu e, girmiş, onun yolundan Allah'a kulluk etmeye çalışıyor. Yani şeriatı kabul etmiş, ikrar etmiş, şeri ahkamı uygulamaya çalışıyor, namaz kılıyor. Yani e, İslam'ın yani İslam'ın üzere bina ettiği esasları yerine getirmeye çalışıyor, şehadeti getiriyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, oruç tutuyor Ramazan vesaire, kurban kesiyor. Yani Allah'ın azze ve gönderdi gönderdiği dini de ikrar ediyor, tatbik ediyor ama Şirkul Ekber'den olan bazı meselelerde ayağı kaymış. Tamamen yani bazı ibadetleri, bazı ibadetleri, belki bir ibadet, belki birden fazla ibadeti Allah'tan başkasına sarf ediyor. Yani onun cehaleti murakkep bu manada. Yani birçok doğru bildikleri var. Lakin bazı hususlarda onun İslam'ını bozacak olan şirkül Ekber türünden bazı ameller işliyor. Veyahut da bazı sözler söylüyor. Veyahut da bazı yani itikade sahip. Bazı şeylere inanıyor. Bizim bizim yani ihtilafın düştüğü bu, tamam. İhtilafın düştüğü bu. Bunun hakkında ihtilaf var. Şimdi bu, hani bu cehalet, mazeret midir, değil midir meselesinde ihtilaf mevzusu bu sınıf. Şimdi böyle birisi İslam'dan çıkar mı, işlediği şirkinin ötürü veyahut da İslam'a bağlı midir? Yani bu konuda onun cehaleti ona mazeret midir, değil midir? Tamam. Anlaşıldı değil mi? Yani, yani ihtilafın hangi sınıfa düştüğü önemli. Sonra ikinci ayet Burada şahit yani, ve yani yine çok, yani çoğunluk, sapık sapmıştır hiç üzereydi Ve lütfat diyor, "Allah, kimden birlikleriniz var? Şirk üzereydi ve onun sebebi de inatlaşmalarıydı. Bilmiyorlardı. Burada "Vama yetbeu ekserum illa ganna" ve "Ve hatemallahu Musa ve İbrahim Yani çoğunluğu ekseri mu'min değillerdi. Yani o zaman bunun mefhumu ne? Yani ha, kafirdiler, kafirdiler, muşriktiler. Bunu muallif rahimullah ve hafizullah, bunu burada getirmesine yani, teyit babından, tekid, tekidi olarak. Yani ekser, insanların ekseri zaten bilmeden, hani, aslen şirk işlemi kastetmeden şirk işliyor zaten. Ha, yoksa tabi buradan aslen o zaman nasıl bir mana çıkıyor? da hani istidlal babından yani çoğunluk zaten böyle nasıl yani eğer biz bu bu çoğunluğun şimdi er burada cehaleti mazeret kabul etsek o zaman çoğunluğu mazur görmüş olacağız. Tabii yani bu aslında zayıf bir istidlal çünkü eğer bu şey yani en böyle olsa mesela o zaman yani çoğunluk azınlığın bir manası yok. Yani <gülüyor> ve mesela yani mazeret ise cehalet ve insanların çoğu da şirk o zaman mazurdurlar ve ki hepsi olsa biri hariç ama tai, bu bu bu olarak da böyle vaki oluyor. Keoni olarak da. Yani vakada, vakada insanların ekseri şirk üzere ve onun sebebi de bunu şirki bilerek, kastederek yaptığı yaptıkları ötürü değil. Bir Yani ya bilmediği, cehaliliklerinin cahil, ötürü veya o işte takliden özellikle taklitten, taassuptan, kimisi ictihadın حسان الدّيكي ورّوا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من دعا إلى ضلالاتٍ كان عليه من الإثم مثل آثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئاً أو من تبعه. حديث لفظي. الله المهم يعني فرق yok هذا؟ من دعا يعني شنو برضو شايد من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثامي من تبعه La ينقص ذلك من Yani o zaman burada "meni tabi'u yani burada bir tabi olan var. Tabi olanın da günahı var. Tamam o da günah sahibi. Halbuki o diğerine tabi olmuş. O tabi olma da genelde neye dayanıyor? Çünkü kendisi bilmiyor. Tamam yani o zaman burada yani şahit orada yani bilmemesine rağmen o da günahkar oldu. Bilmemesine rağmen yani ya, ya taklit etmiştir ya taassup göstermiştir veyahut yani e, ama bu onu el, el muhim her haliyle niye tabi olmuştur? Çünkü kendisi bilmiyor. Kendisi bilse tabi olmaz. Tabi olunan olurdu. Lakin bununla beraber yine de günahkardır. Onu çağıran, onun günahını da, ha, onun günahını da alıyor ve her birinden de yani bir günah eksilmiyor. Yani o tabi olan günahı diğerine geçmiş olmasına rağmen yine de ondan bir günah eksilmiyor قال Abdül Latif naklana İbn-i Kayyim fil mukallide yani böyle yani taklit, Mukallitler hakkında diyor ki İbn-i Kayyim Rahimullah ve hâze yedullu ala enne kufra meni teba'hum inneme huwa muceru ittiba'ihim ve taklidihim thumme zekrâ tafsîle fi zâleke burada da i̇bn Kayyim Rahimullah yani mukallitler hakkında ne diyor? ve bu da ona göre kafirlerin kafir olduğunu gösterir. Bu da ona göre kafirlerin kafir olduğunu gösterir. Bu da o göre kafirlerin kafir olduğunu gösterir. o. Tabi ona göre kafirlerin kafir olduğunu gösterir. Bu da ona göre kafirlerin kafir olduğunu gösterir. Bu apaçık ona göre kafirlerin kafir ona göre kafirlerin bir kişi de onun helallığını yani helal olduğunu istihlal ediyor, helal söylüyor, helal olduğunu söylüyor. O da ona o helalde teşri diyene tabi oluyor. O zaman bu ne bu? İtaat, ittiba, şirki olur. Ve bu kendi zatına mücerret yani bu mücerret küfürdür diyor i̇bn Nasıl ki bugün mesela birileri faizin faizi helal kılmış olması gibi ve insanlar onlara da bu helalde, bu tahlilde Tabi oluyorlar. E, tabi oluyorlar. O zaman ne? Yani onu ortak koşuyor de Çünkü hatta onlara sorsan desen ki yani faizin hükmü İslam'da nedir? Diyeceklerdir ki haramdır. E peki, yani Kur'an ve sünnette haram kılınmış olan bir şey. Siz niye helal kıldınız? E, çünkü bizim baştaki adamlar bunu daha iyi bilmiyor mu bizden? Yani onları helal kıldı. Biz de onları bu helal kılmada tabiiz Ya mesele o. Ha şimdi bak o Zaten kendileri de onuz diyorlar. Yani onlar bizden daha bilgili. Yani kendi, kendi cahilliklerini itiraf ediyorlar diyorlar. Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Onlar daha iyi biliyorlar. Halbuki herkes bilir ki faiz haramdır. Herkes bilir ki içki haramdır. Herkes bilir ki zina haramdır. Herkes bilir ki Allah'tan başkasına itaat etmek haramdır, şirktir. E pekala, o zaman niye sen, yani hem bunu biliyorsun hem de yine ona onun haram kıldığı helalde ve helal kıldığı haramda tabi oluyorsun. Yani o zaman burada cehaleti, yani yani burada maksat yani onun cehaletini maziret olarak kabul etmiyor İbn-i Kaym Rahimullah. Diyor ki, yani e, mukallitlerde, ondan küfrün nedir? اِنَّمَ هُوَ مُجَرَّدْ ve مُتَقْلِيدِهِمْ o yani tabi ve taklid etmeleri işte o küfür olandır. Sonra bu konuda tavsilatı zikrediyor. Sarı ve Şeyh Muhammed ibn Abdülvehab rahimeullah ma ve yefhamu Allah ma Bu da yine yani bu sözü destekleyen anne, "akıtar el kafir ve el menafiqin. ekseri, "lam yefhamu hujjat Allah, ma aqiymiha alayhim. Yani üzerine kıyam, yani kaym olmuş Allahın hücceti lakin fehmetmiyorlar. Ha Hücceti fehmetmi ekseri. Sonra olarak, "B. Suhman, rahim o fi kashu şubatın, "ama إخلاص العبادة له فلم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام ولا أهل الأهواء ولا غيرهم وهي معلومة من الدين بالضرورة ونقلها أيضا عبد عبداللطيف في المنهج وقال ابن صحمن نقلا عن شيخه عبداللطيف في منهج التأسيس عامة الكفار والمشركين من أهد النوح إلى وقتنا هذا جاهلوا وتأولوا ve ehlen hululi ve ittihadi kebni al-arabi ve ibn al-faridi ve telmisani ve geyririhim min as-sufiyye ta'avlu ve ibadul qubur vel evet bunlar bu sözle daha önce geçmişti Allah'ım el-muhim yani burada onlar da hani burada şeyde şeyh rahimullah yani ekseri ve ta Nuh'dan bugüne kadar diyor, Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar ya cahilliklerinden ötürü veyahut da tevil ederek şirklere düşmüşler. Yoksa hiçbiri inatlaşarak veyahut da şirki kast ederek biz Allah'a ortak koşalım. Kastıyla bu işleri yapmadılar elbette. Yani ya bilmediklerine ötürü veyahut da onu doğru zannederek, yaptıkları şeyi doğru zannederek yapmışlardır. Ehlül holu diyor buraya elül hulûl ittihaat sonra şeyler ubadul kubur ve nasara meqal şeyh abu butein rahimullah ve ecme al muslimun ala kufr men lam yukeffir el yahud ve en nasara veya yeshukku fi kufrhum icma en nakli diyor bu icma sabittir kim yahudileri ve hristiyanları tekfir etmesi veya onların kufrunda şüphe yani şüphe içinde ise kafirdir yani icma ile وَنَحْنُ نَتَيَقَّنُوا اَنَّ اَكْثَرُهُمْ جُهَالٍ Yakinen biliyoruz ki ekseri nedir? Cahildir. Cahildir. Ha, cahildir. ha şimdi bu ayetlere veyahut da bu sözlere dahi e, aslen şöyle itiraz edebilirsin veyahut da şöyle itiraz ediyorlar. Nasıl itiraz ediyorlar? Diyorlar ki bu ayetler evet asli muşaklarla alakalıdır Yani şimdi şüphe şu diyorlar ki yani bu ayetlerin konettikleri ve muhatap yani hitap ettikleri da muhatap aldıkları kimlerdir? Allah hiç kulluk etmeyenler, hatta Allah hiç iman etmeyenler. Hiç Allah'a iman etmeyen Veyahut da Allah'a iman edenlerle etmekle beraber hiç Allah'a kulluk etmeyen. Yani ayetin muh şeyleri muhatapları bunlardır. Bizim konumuz ise kimler? Allah'a iman etmiş Rasulü iman etmiş, Kur'an'ı tasdik etmiş, iman etmiş, onun bütün ahkamını uygulamaya çalışmaya, çalışmaya çalışan, tatbik eden Müslümanlar. Yani sen şimdi asli müşriklerle alakalı olan ayetleri, onlar hiç Allah'a iman etmiyorlardı, Allah'a hiç itaat etmiyorlardı, Resulünü inkar ediyorlardı, onun getirdiği şeriatı inkar ediyorlardı, boyun eğmiyorlardı. Sen şimdi böyle insanlar hakkında inmiş olan ayetleri getiriyorsun, ve iman etmiş, resulüne iman etmiş, tasdik etmiş, onun getirdiği şeriyete boyun eğmiş tatbik eden insana indirgiyorsun. Bu doğru değil diyorlar. Ve yani evet yani aslında durum öyle gözüküyor. Tamam? Ta şimdi aslında burada bu istidlal da çok insan çok basit gibi geliyor ha. Yani şimdi istidlal nasıl o zamanında o Cahili Arapları da, yani onlar da Allah'a iman ediyorlardı ama o iman onları kurtarmadı. Hatta bazı ibadetler daha yapıyorlar, mesela haç ibadeti gibi ama o da onları kurtarmadı. Veyahut da Hristiyanlar, Yahudiler, e onlar da Allah'a iman ediyorlar, onlar da aslında yani ellerinde bir semavi kitap olduğunu iddia ediyorlar, bir dinleri var ama onları kurtarmıyor. Çünkü o icmain, icmain onlar kafir, müşrik. Dolayısıyla aynı onlar gibi yani bu bizim ümmetteki de yani İslam ümmetindeki de bu şirk işleyenler bunlar da müşrik onlar gibi. Yani asıl istidlal istidlali yani istidlalin doğruluğunu anlayabil anlamanız için bu istidlal yani nereye bağladığını onu iyi anlamanız lazım. Şimdi bu insanlar yani o asli müşrikler veya o Hristiyanlar Yahudiler üm yani on dedik ya üç sınıf Zaten ikisi hakkında ihtilaf yok. Onları ümmet İslam'dan ihraç ediyor. Yani bunlar diyor bunlar müşriktir, kâfirdir ihtilafsız. Peki onları onların niye hani müşrik saydılar? Yani şimdi mesela bir, bir Yahudiye niye müşrik diyorsun? Yahudi Hristiyana. O da neticede elinde bir semavi kitabı var. O da o kitaba göre bir din yaşıyor. Veya da mesela işte o cahiliye müşrikleri Allah'a iman ediyorlardı hatta bazı ibadetlerde vardı. O ibadetlerde Allah için yapıyorlardı. Niye ona şimdi müşrik diyorsun? Yani muşrik hani müşrik nasıl müşrik oluyor? Ne yapmış ki müşrik olsun? Ha şimdi şimdi bir bak burada bir mesele var tam. Bu iyi onun için bu meseleleri böyle şeyde ince ince hani ayrı ayrı işliyoruz ha. Bir mesele bu bahislerde en muhim meselelerden birisi bu isim meselesi. Tam ve o da nereye dönüyor? Takbih ve Taksin meselesine dönüyor. O çok mu mu muhim bir mesele ha. Şimdi şöyle cevap verebilirler Diyebilirler ki biz onlara muşrik diyoruz, biz onlara kafiriz çünkü Allah Azze ve Celle onların muşrik ve kafir olduğunu bize haber verdi. Hami tamam, onun için ya yani, nasla sabit onun için biz onları kafir yani mesela Yahudiler, Hristiyanlar kafirdir çünkü nasla sabit yahut cahili Arapları mesela muşriktir, kâfirdir çünkü Nas'la sabit. Onun için biz onları yani şirki, küfrü onlara izaf ettik diyeceklerdir. Burada şimdi ne kokuyor? Hangi, ne kokusu, Hangi kokuyu aldınız hemen eşarilik kokusu geliyor. Nasıl eşarilik kokusu geliyor? Pekala o Nas'la Nas şimdi o adam muşrik oldu. Pekala onun evvelinde muşrik değil miydi? Yani Allah Subhanahu ve teala öylesine mi muşrik yaptı? Yani o ismin bir içeriği yok mu? Bir hakikati yok mu? Yani evvelinde o neydi yani o zaman? Yani Nas geldi diye anladınız değil mi? Yani niye sen Yahudi'yi tekfir ediyorsun? Niye Hristiyan'ı tekfir ediyorsun? Niye Cahili Arab'ını tekfir ediyorsun? Muşrik diyorsun? Çünkü Nas var. Nas yani şey o. İllet o. Nas. E pekala, Nas olmasa ne olacak? <gülüyor> Bilmiyor bizi ilgilendirmez. E peki o zaman yani, o nas yani öylesine mi geldi? Yoksa o nas bir hakikatın üzerine mi geldi? Yani Allah subhanahu wa ta'la onları müşrik kafir derken onlara bir hakikat mı var? Elbette ikincisi doğru olan, onlarda bir hakikat var. Yani onların müşrik olması onların bünyesinde var olan bir şeyden ötürü. Bir hakikatten ötürü. O hakikatten nedir? Nedir o hakikat? Yani o müşrikler, yani o insanlar neyi bozdular? <gülüyor> <Ha? gülüyor> Asıl İslam'ı bozdular. Yani İslam'ın âm'ı bozdular. Tamam İslam'ul İslam'ın âm'ı bozdular. Dolayısıyla onlar müşrik oldu. Yani onlar, yani şeyde, eğer taksimatı devam edecek o zaman onlar şirkul âm yani. Ha? Ehliler. Şirkul has değil. Çünkü o has, risalet onlara ulaşmamış. Yani Muhammed Aleyhissalatu vesselam risaleti onlara ulaşmamış. Lakin am olan İslam risaleti muhtaç değil ki onun işte önceki meşe'lerde yeterince işledik değil mi? Yani am olan İslam'ın risaletine resul yani am iz yani am olan İslam için risalete ihtiyaç yoktur. Çünkü Allah azze ve celle o risaleti yani o dini İslam'ı affan o İslam'ı başka hüccetlerle kayım kılmıştır ve bunların arasında en güçlü hüccet ha şimdi misakı fıtratı fıtrat çok güçlü bir hüccettir. Misak yani zamanda almış olan bir söz. Lakin o sözün üzerine o fıtrat yaratılmıştır. Ondan sonra da ne? Akıl. En geniş yani en güçlü hüccet. Yani ne manada ne dedik yani bu dinin aslını beyan etmenin en büyük ölçüsü nedir? Bir şeyin bir şeyin dinin aslından olduğunu ifade eden en yani en büyük ölçü nedir? Hı? Bütün, bütün rasuller aynı ayva bütün, bütün, bütün rasullerin aynı şeyi getirmiş olduğu. Çünkü o ne ifade ediyor? Bu bütün rasuller yani noktadan bugüne kadar her bir resul onu beyan etmiş. Yani o zaman o malumat nedir başka bir tabirle? İnsanlık arasında bu Anladınız mı yani her bir İnsan topluluğu o malumata sahiptir. Her bir insan topluluğu. Yani bu bedihi bir malumat. Yani insanlar arasında bedihi bir bilgi. Onun için derler ulema şirk insan o insan oğlu arasında şaz bir şeydir yani. Şirk şazdır. Yani affon Allah'ı inkar etmek şaz bir şeydir. Yani ateizm yani. yani ateizm inkar yani Allah Subhanahu wa Taala'yı inkar etmek şazdır. Yani bunu daima insan, daima azınlık bu, bu haldeydi. İnsanlara galip gelen daima nedir? Yani Allah'ın ikrarı ama şirkle beraber. Ha i̇şte burada dediği gibi. Yani ga, insanlar galip gelmiş olan daima nedir? Allah'ı ikrar etmekle beraber ona ortak koşarak yani ikrar etmek, iman etmek. O galip gelmiştir ama Allah'ı inkar etmek bu insanlık tarihinde çok nadirdir. Yani şazdır. Ha çünkü on, o bilgi mütevatirdir yani, bedihidir, zaruridir. Ve İbni Kaym hani sözleri hatırlıyorsunuz. Yani insanın fıtratından ayrılmayacak olan bir malumattır. O işte o zaruri, fıtri olan akılın ha, elde etti. Yani onda yerleşik olan o malumat. Olgunlaş, olgunlaşmasıyla beraber onda güçlenen malumat. O etrafında yani etrafını e, idrak etmesiyle o varlığın bir sahibi olduğu, o varlığın bir yaratıcısı olduğunu idrak etmesi yani bunu fehmetmesi. Dolayısıyla yani bu insanlar el muhim ne diyorlar? Bu insanlar o İslamul Am'ı bozuyorlar. İslamul Am'ı bozdukları için onun karşıtı, karşıtı nedir? İşte şirkul Am sahibi oluyorlar yani başka bir tabirle o İslamul Am nedir? Dinin aslıdır. Dinin aslını bozuyorlar. E, dinin aslını da bozan kimdir? Muşriktir. Çünkü onun yüce dikamesiyle bir ilişkisi yoktur. Olma yani yoktur ne manada yani gel ulaşmamışsa o zaman etkisi yoktur. Mesela buradan iki mesele ya bu önemli olan. Bir yani burada hani siz asli muşriklerle, muşriklerle alakalı olan bu ayetleri yani İslam'a müntesip olan muşrikleri indiriyorsunuz. Bu doğru değildir. Bunu, bu birincisi bu doğru bir söz değil. Çünkü bizim zaten yani o da bizim ihtisas ettiğimiz bir taksimat değil. Ulemanın taksimatı. Hatta biz bunu o zaman eee İbn Recep rahimeullah'ın sözünden okumuştuk hatırlarsanız. Bu İslamul Am, İslamul Has taksimat. Ve ulema arasında malum olan bir şeydir. Yani bir am olan bir İslam vardır, bir de olan bir İslam vardır. Dolayısıyla yani bu insanlar bizim zaten o insanlara bahsederken onların bozdukları nedir? Am olan İslam. Epekle şimdi am olan İslamın bozulmasıyla has olan İslam bozumu arasında ne fark var? Fark yok ha. Yani has yani o iki şey mesela ümmetim o yani ümmeti Muhammedten olan bir şahıs, onun da İslamı o iki kısımdan müteşekkildir. Bir am olan kısmı da has olan kısmı. Şimdi has olan bir kısımda, yani has olan kısmında bir, bir nakızı yok, bir şey bozmamış yani. Ama am olan kısmında bir şey bozmuşsa, yani bu buna dokunulmaz denilmez elbette. Ha. Bu doğru değil. Anladınız bir. Tamam bir yani o ayetlerle, o ayetlerle aynı şekilde Muhammed Aleyhisselatü'nün ümmetinden olanlar da muhataptır. Çünkü onlar da, onların da dinin bir aslı var. O dinin aslını bozduğu zaman, o zaman onun İslam'ını elbette bozacaktır. Dolayısıyla bu ayetler yani onları elbette bu yani İslam'ı müntesip olan muşriklerle kapsıyor. Bu bir mesele. ikinci mesele dediğim gibi, yani burada neye göre ayırıyorsun? Devam edelim. Diyor ki, 14. babta, Luhûk ismî şirkî limen vaka' fîhî içtihâden eû zannen eû husbânen ennehum muhtet. O zaman Luhûk, Luhûk ismî şirk, şirk isminine ilhak ediyor. Kime? liman vaka' fîhî içtihâden. İçtihâden yani şirke girmiş, şirke düşmüş. Eû zannen, zannen yani zannen bilmiyor ama bunun doğru olduğunu zannederek, işlemiş o husbana enenem mehdet diye hatta hidayet ve doğru yol üzere olduğunu zannederek düşünerek öyle bilerek şirkete düşmüş ha bunlara da isna yani şirk ismi ilhak edilir diyor kale taala fariqun heda ve fariqun hakqa alehim dhalale iki fırka bir fırka hidayet üzere diğeri de ne hakqa alehim dhalale onlara dalalet hak olmuş Niçin inenemt takuz şeyatin onlar neredettiler Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Ha, yaptıkları bu Ennehum etekuzu eşşeyatin avliya ve ama onlar bunu yaparken doğru yol üzere olduklarını düşünüyorlardı Haşine bak Allah subhanahu ve taala ve yahsabun enhum muhtedun bunu ikrar ediyor. Yani onların böyle bir düşünceye, böyle bir itikada sahip olduklarını inkar ediyor mu? Yok. Evet böyle düşünüyorlar. Onlar muhtet olduklarını düşünüyorlardı. Lakin Allah Azze ve Celle onların ne diyor? Hakkı aleyhumu dalale. Onlara dalalet, onlara hak oldu. Yani hem onların o itikadını ispat ediyor Allah Azze ve Celle. Evet onlar öyleydi. Lakin onlar sapıklık üzereydi. O zaman Allah Subhanahu Wa Taala şimdi onların biz doğru yol üzere yiz Düşüncelerini bir olarak kabul etti mi? Kabul etmedi. Çünkü vasıf ne? Enne muttehalu şeyatine evliya min duniler. Çünkü yaptıkları o. Onların yaptıkları, onların bünyesinde var olmuş olan hakikat o. Onlar şeytanları Allah'tan başka dost edindiler. Dolayısıyla da sapıklık onlara elbette hak oldu. Velev ki onlar kendilerini hak üzere görseler, zannetseler de o zaman burada da yine ne yani mesele yani Nasr'ın gelmesi değil. Zaten o da çok büyük bir iftira ha, Allah subhanahu yani Allah azze ve boş konuşuyor haşa. Öylesine yani. Yani bir eşyayı isimlendirirken öylesine. Yani onun bir hakikati var, onun bir müsemması var. Değil mi? İsim musema meselesi. O da her çok kelami, felsefi bir tartışma var bu bahiste. Belki hiç denk geldiniz mi, bilmiyorum ama Belki yani belki onu bir bakarız. Çok garip şeyler yani bunlar var bu. felsefecilerin İslam ümmetine verdikleri zarar inan. Ve Allah Teala, "Kul, hal nün nabiükum bil aksarina a'mala, elzizin zallı sâyun fi lhayatı'l dunya, uhum yapsabun enhum, yapsinun yanlış fazla. Kul, hal nün nabiükum Yani xusra, amel bakımdan, en çok zararda olan, husrandı olanlardan haber vereyim mi de onlara? Onlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ Bak, سَعْيُهُمْ Yani Allah Azze ve Celle onların dünya hayatında fil hayati dünya bir çaba içerisinde, bir koşuşma içerisinde olduklarını ikrar, ikrar ediyor. Evet, yani çaba sarf ediyorlardı, emek veriyorlardı. Ha, bir sa var, lakin ضَلَّ <gülüyor> سَعْيُهُمْ Onların o bütün o çabaları hepsine boşa gitti. Mesela i̇şte boşa gitti. Ne için? Ve <gülüyor> hum yahsabun Halbuki onlar o yaptıkları işlerin de güzel, doğru şeyler olduğunu düşünüyorlardı, öyle inanıyorlardı. Ama Allah azze ve celle valleseaihum. <gülüyor> onların o bütün o çabaları boş. O zaman Allah subhanahu ve Teala bak. Yani onların o bütün o çabalarını hatta onların o çabaları sarf ederken doğru yol üzere olduklarını zannederek düşünerek itikad ederek o çabaları sarf ettiklerini ikrar ediyor. Öyleydiler. Lakin bir faydası var mı? Yok, vallahi. Ha onlardan uzaklaştı, saptı gitti boş. Hiçbir karşılığı yok. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın yani muazzet olan kabul etmiyor ne. Yani, onun için bu ayetleri burada şahit getiriyor. Ve kâle taala ve innahum la yasuddunahum an sebele ve yahsabun ve Allahü Teala, "Vüjühün yolum ıdın kahşiye, amelatul nasiba, taslanıran hamiye." Yani o gün yüzler ne korku içerisinde, yani zelil boyun eğmiş, amelatul nasiba, yani amel işlemiş, yorulmuş. <gülüyor> yani amel işlemişler, hatta o amelde yorulmuşlar ama taslanıran hamiye. Ninde onların ne cehennem ateşine? O zaman o zaman yani onların burada yani yaptıkları iş ve yaptıkları işte doğru olduklarını inanmaları, düşünmeleri onlar bir fayda sağlamadı. Ha yani o bir mazeret değil yani başlık o yan. Velev ki iştihad etmişler yani doğruya ulaşmak için çaba, çaba sarf etmişler, emek sarf etmişler ama doğruya isabet etmemiş, şirke isabet etmiş. veyahutta onun doğru olduğunu zannederek yapmış veyahutta hatta inanmış ki ben bizim yolumuz doğru nasıl Mesel ki sebaka nakl-ı icma'i fi sallallahu sellem nasara ha şimdi bu Musaylima meselesi Musaylima meselesi Musaylima'tü'l-kezzab onun hani nubuwwetini şehitinde ilan ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Beni Hanife irtidad ettiğinde yani Müseyleman'ın nübvetini ikrar ettiğinde Ebubekir radıhallahu onlara kendi aralarından olan yani Beni Hanifeden olan bir adamı gönderiyor ki bu adam Arracal, Raccal yani ismi Raccal de babasının ismi. Onun fuu öyle bir şeydi Allah. E ismi Raccal. Bu Resulullah sallallahu döneminde Medine'ye gitmiş. Medine'de yani Resulullah sallallahu Rasul'ü görmüş. Yani ondan yani onlar sohbeti olmuş bir insana. Yani bunu Ebubekir radül anhu o irtidad şeyisine halinde beni Hanife'ye gönderiyor ki onları te doğruya çağırsın. O da ne diyor? Fitneye düşüyor, irtidad ediyor. Müseyleme için şahitlik getiriyor. Diyor ki evet. Ben şahitlik ediyorum ki Nebi Aleyhissalatu vesselam onun nübüvette kendisine ortak koştu. Yani onu da nübüvette, pay sahibi kıldı. Yani şimdi hali düşünün yani sen biliyorsun ki falan falan Resulullah'ın aleyhisselatü'nün yanından gelen birisi hatta Ebubekir onu göndermiş sana göndermiş o da gelip diyor ki ben şahitlik ederim diyor ben şahidim diyor evet Muhammed aleyhisselatü'nün Musaylemeyi de nübuvvette pay sahibi kıldı şahitlik ediyor. Şimdi bunlar binali insanlar Muhseyleme'nin e, nubuvvetine, Resul oluşuna iman etmişler. Ama sahabe onları icma ile tekfir etti. Hatta ondan sonra bütün ulema da icma ile tekfir etti. Bugün o cehaleti mazerettir diyenlere sorsan, Muhseyleme yani bunları niye tekfir ediyorsunuz? Bu Muhseyleme'nin tebasını niye tekfir ediyorsunuz? Diyeceklerdir ki çünkü dinde apaçık olan bir meselede Nübüvvet yani nübüvvet yani meselesinde Müsellemi nebi kabul ettiler. Ha bu apaçık yani din bunu apaçık beyan etmiştir. Bütün Müslümanlar bunda bir ihtilaf yok ki bütün Müslümanlar yani zaten bu şekilde sen İslam'a giriyorsun. Eğer Muhammed Aleyhissalatu rasul resul risaletini kabul etmezsen ve son resul olduğunu kabul etmezsen o zaman Müslüman olmazsın. İşte bunun için Yahudiler, Hristiyanlar Müslüman Değiller. Velev ki la ilahe illallah deseler velev ki Allah azze ve celle iman etmiş ve Velev ki Muhammed Resulullah deseler dahi Aleyhisselatü Vesselam'a onun son Rasul olduğunu ikrar etmedikleri sürece veyahutta da diğer evvelki şeriatların nesh ikrar etmediği sürece Müslüman değildir. Böyle diyecekler. E peki o zaman madem o zaman bu Musa ile Emi'nin ashabının niye niye cehaletten ötürü mazretli görmüyorsunuz? Onlar da neticede bir adam gelmiş, adam demiş ki ben şahitlik ediyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musa'ylemi pay sahibi kıldı. Sonra Nas Nasraniler, Hristiyanlar, Yahudiler aynı mesele. Bu as bu çok yani güçlü bir delil ha. Cidden bu çok güçlü bir delil. Şimdi Hristiyanlar, bir Hristiyan. Hristiyan Allah'ın üç olduğunu iman ediyor. Dünya, dünya'ya geldiğinde günahkar doğduğunu iman ediyor. Sonra işte bazı şeyleri pek hele neye dayanarak iman ediyor bunları? İncilde de böyle geçiyor. Yani İncil böyle anlatıyor. Hristiyanlık bu yani İncil pek öyle İncil nereden gelmiş? İncil'de yani kendi şeyleriyle yani o kopuklarla vesaire beraber ama İncil nereye dayanıyor neticede? Havarilere dayanıyor. Yani Petros dayanıyor. E pek ile havariler veyahut da Petrus, Resulullah İsa'nın Aleyhisselatü'nün etrafında değiller miydi? Evet. Yani bak yine o kopukluklarla vesaire o bütün o şeyle beraber ama onlar açısından baktığın zaman yani yaşadığı din semavi bir kitaba dayanıyor. Bize göre muharref ama ona göre semavi kitaba dayanıyor. O semavi kitap da kimden geliyor? Resul yani o kitaba verilmiş olan Resul'den yani İsa'dan geliyor. Peki İsa'dan bu kitabı kim getirmiş? İsa ile beraber olan, yani İsa'sın beraber olan havarilerinden birisi getirmiş. Niye buna ötürü onu mazur kabul etmiyorsun? Ha çünkü kendi ümmetinin ne diyorsun? Diyorsun ki mesela sen diyorsun falan falan. Mesela Allah'tan başkasına secdeye varıyor bir beşere. Veya da başka bir beşere dua ediyor, bir beşere istiğfar yapıyor. Bir beşerden tövbe istiyor yani. Günahlarını ona arz ediyor. Onun kendi, onu bağışlar, bağışlamasını talep ediyor. Tövbemi kabul et diyor. Beni arındır diyor. Temizle vesaire. Şimdi bu şirk mi? Diyorlar ki evet şirktir. Şirkul ekberdir. E pekala, niye? ya da rabıta şirki vesaire. Niye pekala yani İslam'dan ihraç etmiyorsun? E, çünkü cahil. Çünkü onun bölgesinde veyahut da işte onun hocası onu öyle anlatmış. Onun hocası ona yani o yaptığı şirki, şirk olarak değil elbette yani İslam diye anlatıyor. Yani sen böyle yapman mecburiyetindesin. Sen kimsin ki Allah'a dua edeceksin? Sen Allah'a dua etme konumda değilsin. Seni Allah Yani sen Allah'a dua etsen sana Allah icabet etmez. Çünkü sen çok günahkarsın, sen çok zavallısın. Sen ne? Sen Allah'la senin aranda olan birisi var ona dua edeceksin o şeyhine dua edeceksin o da senin için Allah'a dua edecek ama senin yönelişin kime şeyhine ha diyorsun ki bu davranış nedir pekala diyor ki şirktir e pekala sahibi sahibi müşrikli müslümandır niçin çünkü onu öyle öğretmişler yani onun mazeretine onu öyle öğretmişler hocaları bölgenin bütün mollaları öyle diyor köyde bir tane molla var o da diyor ki din budur İslam dini budur. Onu şimdi mazeretli kabul ediyorsun. Diyorsun ki bu mazeretlidir çünkü o bilmiyordu. Ve yani bilgi olarak ulaşabildiği ancak budur. Çünkü bilgi sahibi olanlar da ona böyle anlattılar. Din budur dediler. O da onlara tabi oldu. Dolayısıyla mazeretlidir. E peki hele, o zaman niye Musa'yı elemenin ashabını tekfir ediyorsun? Onlar da öyleydi. Onlar da yani... Resulullah'ın yandan Aleyhisselatı'nın yanında olmuş olan birisi geldi dedi ki evet yani Musaylem'e o da Resul'dür. Şahitlik getirdi. Veyahut da Hristiyanlar onlar da işte ellerinde bir semavi kitap var. Yahudiler hala ellerinde bir semavi kitap var. O kitabı beyan eden açıklayan alimleri var. Onlar da diyorlar ki din budur. Niye şimdi yani aslen aynı değil mi? Yani aslen vaziyetler aynı değil mi? Bazı aynı. Ya peki peki o zaman burada cehaleti mazeret kabul ediyorsun da burada cehaleti niye kabul etmiyorsun? Bunlar için kabul ettiğini bunlar için niye kabul etmiyorsun? Halbuki kıyas aslen ne burada? Yani onun mucibi aynı. Aynı hükmü gerektiriyor yani. Niye aynı hükmü vermiyorsun? Yani o zaman aslen o yani istidlal bu. Anladınız değil mi? Yani onun için ben bu istidlal getiriyorum. Yani aslen senin eğer madem ki sen bir şu ümmetten olan birisine cehaleti mazeret kabul ediyorsan o zaman Yahudi Hristiyanlar için de cehaleti mazeret kabul etmen lazım. O zaman Musa'yı ilemenin ashabı tabası içinde cehaletlerini mazeret kabul etmen lazım. Kabul etmiyorsan o zaman bu kıyasa muhaliftir. Çünkü mucib mevcut. Mu mucib yani illet mevcut. Niye şimdi o İyi, mucibi varken kıyasa gitmiyorsun. Yani istihsan yapıyorsun. Kıyasın dışına çıkıyorsun. Ha şimdi buna cevapları şu olacaktır diyeceklerdir ki çünkü Yahudilerin ve Hristiyanların küfrü şirki nasıl sabittir? <gülüyor> tamam. Hoş güzel. Tam nasıl sabit de peki yani bu nasılsın? Yani bu nasıl sabit oluşun bir hakikat yok mu? Ha, hakikati hakikat yok mu yani? Yani bu öylesine mi geldi? Eğer bu nasıl sabit ise o zaman niye biset öncesi yani risaletten önceki insanları şirke nispet ediyorsun? O zaman onlar hakkında da susman lazım, durman lazım, ne olduklarını bilmiyoruz demen lazım vesaire. Halbuki onlar için de diyorsun yani mesela yani bunda ihtilafan daha hatta müelif kendisi de daha önce bunu zikrediyor. Cahiliye Arapların müşrik olduğunda kimse ihtilaf etmiyor ki. Çünkü yani o çelişkileri gördünüz değil mi? Yani o görüşte işin gerçeği yani cehalet muaziledir. Görüşünde bu manada çok çelişkiler var. Sonra diyor La minhu al bil li Evet. Tabii bu icmayla sabittir. Yani bu kitapta da sünnette icmada da sabittir. Her Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaleti ulaşırsa onu iman etmesi o kafirdir. Bunda ihtilaf yok. Ha burada şahit getirmek istediği tabii bu aslında bizim şimdi bakışımızda çok uygun değil. Çünkü biz ne hüccet eee risalet öncesinden bahse konuşuyoruz. Burada risalet sonrası yani aslında bu söz Avul'a şahit getirmek istediği لَا يُقْبَلُمْ مِنْهُ الْاَعْتِضَى بِالِشْتِحَاتِ Yani iştihad onun için mazirette olmaz. Velev ki iştihad etmiş olsa da mazirette olmaz. Çünkü o mesele apaçık beyan edilmiş. Ha, şimdi şurada sadece şu şeye bir dönelim. Şimdi hani dedik ya e, Museyleme ve Ashabı veyahut da Yahudiler, Hristiyanlar bunlar için Bunlar da aslında durum aynı, fark yok. Onlar için cehaletlerini mazeret kabul etmiyorsun ama İslam'a müntesip olan ve şirket düşmüş olanlar için cahaleti mazeret kabul ediyorsun. Onları İslam'dan ihraç etmiyorsun diyorsun ki bunlar Müslümandır ama onları İslam'dan ihraç yani İslam hangi İslam'dan? Ha. Am olan İslam'ını ihraç ediyorsun diyorsun ki bunlar müşriktir, kafirdir. Ama diyoruz ki aslında durumları aynıdır dolayısıyla aynı hükmü vermen lazım onlara müşrik diyorsan bunlara da müşrik demen lazım. Makale Şeyh Abdullah İbn Muhammed İbn Abdülvehab El icma'u sellem felem yu'min fehu kafirun ve la Bu da aynı sözü tekrar. o da icmai bu konuda nakletmiş. Yani burada şimdi ne diyor müellif? Hafizullah. Yani demek ki yani şirk, şirkin ilhaki için risaletin ulaşması etkili değil. Yani risalet öncesi de şirk ismi ilhak eder. Yani insanı ilhak eder. Velev ki cahil de olsa, velev ki tevil etmiş olsa, velev ki iştihad etmiş olsa, velev ki doğru yolda olduğunu düşünse, velev ki velev ki yani. Çünkü mesele ne o hakikatin kendisinde var olması. Ha şimdi diyebilirsin tabi. Yani nasıl yani bu, nasıl etkili oluyor ki? Etkili oluyor çünkü bu bütün Resulün ortak beyan ettikleri ve bütün insanlar indinde malum olan bir şey. Malum olan bir şey yani. İşte senin fıtratına yerleştirilmiş. Felçim o çünkü. Din hanif fıtrat fitratullah'ı ki fitrat-ı nasale la tebdil la tebdil yani o sen fitratına yerleştirilmiş o hanif ha hanif oluşun o muhit oluşun Allah'a ibadet etmen bu sen fitratını yerleştirme o onda bir değişiklik yok la tebdil fi khalqillah. dolayısıyla yani o nasıl o sende var yani bu daha önce çok işledik bu sende var bütün insanlar arasında yani bütün insanlara sorsan hepsi bir şekilde rasullerin gelişinden haberdardır. Ha bunun onu da bilmiyoruz yani biz böyle uzaktan öyle diyoruz ama o da belli değil yani o hani o Amazon yağmur dağlarında ve ormanlarında falan hani o şey kabileler var ya. Ha onların arasına gitsen belki onlar da efsanevi bazı şeylerden belki anlattığı şeyleri vardır, hikayeleri vardır belki. işte böyle böyle bir adam gelmiş işte şöyle yapmış böyle yapmış yani olabilir bilmiyoruz yani o biz diyoruz yani onlar belki müstesna çünkü zannediyoruz ki onları, onlarda bir şey böyle bir bilgi yok halbuki belki onlarda da vardır belki o sağa sola çizdikleri o resimlerde o eskiden belki bir Resulün hikayesini çizmiş olabilirler yani çünkü Allah Azze ve Celle her bir topluğa Resul göndermiştir el muhim yani meseleyi anladınız değil mi burada yani o yani o hüccet evvelinde bozulan İslam işte o dinin aslı olan o Ah, o bozulmuyor. O bozulmuyor o da ne? O da yani gelmiş olan yani vaktin Resulünün ulaşıp ulaşmamasıyla bir alakası yoktur. Ha. Sonra 15. bab diyor mâze yucre aleyhimine'l ahkâmi ıze kâne muşriken velem tequm aleyhi'l-hocca. Ha şimdi tamam dedik ki yani hüccet ikamesiyle şirk ismin ilhakında bir yani zorunlu bir şey yok. İlişki yok. İsim var olabilir, isim hüccet öncesi de olabilir, ismi sonrası da, hüccet sonrası da olabilir. Hüküm de hüccet yani risalet öncesi de olabilir, risalet sonrası da olabilir. Peki şimdi islim, ismin ilhak etmesinin nasıl bir şeysi var? Nasıl bir etkisi olacak? Nasıl bir faydası ya da yani bir etkisi olacak evet. Nasıl bir etkisi olacak? Ya diyor ki, ماذا يجرى عَلَيْهِ مِلَ الْأحْكَانِ. Demek ki bazı hükümler onun üzerinde ha, icra edilecek. Velev ki kendisine risalet ulaşmış olmasa da. Bu bahiste de asıl olan nedir? Asıl yani bu bu hük, icra edilen hükümler meselesindeki asıl nedir? Daha önce şey ettik. Allah subhanahu ve teala'nın قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَصْفَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِمِ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ id callu li qawmi enna bura'u minkum wemema min dunillah kafarna bikum wabadaya baynana wabeynakum adavatu albaghdi abadan hatta tu'minu billahi wahda bu ayata asıl budur Çünkü Allah subhanu wa taala kad hasana kimde fi ibrahimi wal ve dediki wal ladina ma'a nadir rajih olan yani enbiya abdurrahman ibni zeyt ibni eslem rahimehullah dediği gibi İbn Câri rahim olan dediği gibi, sonra İbn Atiyye'den tefsirinden okuduk o da bu konuda ihtilafı zikrediyor, racih olan diyor, bu görüş enbiya oldu. Sonra İmam Muhammed abdülhakbullah zaten orası zaten o da öyle diyor. Sonra Torunu da Şeyh Abdurrahman e, İbn Hasan de rahim olan. o da öyle diyor. Yani şey olan racih olan şüphesiz Walladîne <gülüyor> ma'hu kimler yani enbiya. O zaman burada nasıl bir fayda var? İbrahim ve lezine enbiya olarak manalandırdığınız zaman o zaman buradaki husus nasıl bir husus? Dinin aslından olan bir husus. Ha, çünkü bütün rasuller, ilkinden sonuncusuna yani Nuh'dan al ki Muhammed Aleyhisselatıma kadar bütün rasuller hepsi yani bu bahsi veyahut da o mevzuyu Ha, beyan etmişler. Hep hepsi o o, o ayetin koneti o o meseleyi ümmeti yani gitmiş oldukları da varmış oldukları veyahut da işte görevleri dahiyle beyan etmişler. O da nedir? İd qalul kavmihim inna bura'a minkum biz beriyis minkum sizden yani müşriklerden sizden ve umme ta'budu min duniha ve sizin şirk koştuklarınızdan. O zaman teberi etme ha berî olmak. Bu o zaman dedik ne de dinin aslındandır. Yani İslamul amdandır. Tamam İslamul amel, İslamul amdandır. Beri olmak kimden? Muşriklerden beri olmak ve onların ibadet ettiklerinden ve şirklerinden beri olmak. Ha bu İslamul amdan yani dinin aslındandır. Dolayısıyla eğer bir insan muşriklerden beri olmaz ise... O neyi bozmuştur? İslam'ı İslam, İslam İslam, İslam bozmuştur. Dinin aslını bozmuştur. Yani İslam'ı bozmuşsa ne olacak? Muşrik olacak. Evet, Muşrik olacak. Yani. Ondan sonra dedik ki işte o beri olmanın ondan sonra gelen kafarna bikum ayeti ve ona matuf gelen ve beda beyne ve beynekum ayet nedir dedik? Beyaniyedir. Yani o inne bura'a onu beyan ediyor. O nasıl beri olacaksa o beri olmak nasıl olacak onun mahiyeti hakikati nedir on dedik birincisi kafarna vikum, sizi inkar ettik sizi reddettik sizi kabul etmiyoruz sizi tasdik etmiyoruz sizden itizal ediyoruz yani sonra beda beynen ve beynekumul adavetu vel beda yani Zahara. ortaya çıkardı yani ortaya çıkması yani ortaya koyulan bir şey Neyi ortaya koyuyorsun bir adaveti. Düşmanlığı ortaya koyuyorsun. Bir. İkincisi, İkincisi. İkincisi. Bağda buğzu. Peki hele buğzu nasıl ortaya koyacaksın? Buğzu nasıl ortaya çıkar? Bu, hale, yani, Ay, bu, yani, yani en, en hafif halin nedir? Yani buz Bak Beda yani. beynene. Beda zahara beynene yani. El Bağda. Nasıl Bağda zahir olacak? Bağda kalbi bir amel değil midir? Evet. Nasıl zahir olacak? İtizal, İtizal ederek. Terk ederek. Anladınız? Terk ederek yani. O zaman bak yani şimdi sen muşrikleri inkar etmen, ret reddetmen, muşrikleri tasdik etmemen, muşriklerin getirdiklerini yani itiraz etmen, yalanlaman, tekzip etmen. Bu nedir senin? Dinin aslındandır. Ha, dinin aslındandır. Bir. İkincisi bir düşmanlığı ortaya koyman. Yani zahir olması bu uzun zahir olması yani onları terk etmen ondan onlardan itizal etmen nedir dinin aslındandır, aslındandır yani islamul am'dandır. Ebeden dedik yani ile ebed ama ondan sonra ne bir yani bir takyit geliyor hatta tu'minu billahi vahd. Yani orada bir nerede müntehi yani o senin o düşmanlığın o bu uzun nerede müntehi oluyor? Ya, ya, ya. Onların iman etmelerinde. Ha aslı olan yani bu meselede asıl olan bu ayet. Çünkü bu ayette konu olan kim? Yani Müslüman ne manada Müslüman? İslam-ül Am manasında Müslüman. Yani bütün ümmetleri, mü, ümmetleri müşterek. Ha? Sen bu Nuh'un Aleyhisselatü'nün zamanında Müslüman içinde geçerli, sonra Yusuf Aleyhisselatü'nün zamanında Müslüman içinde geçerli, Musa'nın Aleyhisselatü'nün zaman içindeki Müslüman içinde geçerli, işte Eyüp vesaire vesaire şu ayıptır, salihdir. Bütün yani rasullerin, embiyanın en zamanda olan Müslümanlar için geçerli İsa'nın arayısı olsa ve Muhammed arayısı bütün Müslümanlar için bu mevzu aynı şekilde geçerlidir. Yani eğer onun onda am İslam yani dinin aslı yer yani meydana gelmiş ise o zaman bu hükümle muhataptır. O da nedir? Bir Mushrikleri inkar edecek, iki düşmanlık ve buz aralarında zahir olacak ta ki onlar yani iman edinceye kadar. Tamam mı? Yani asıl bu. Dolayısıyla yani şimdi bütün bu ahkam da bu aslın üzerine bina ediyor. Şimdi bazı burada bazı hükümleri zikrediyor. Bu aslında çok muhim bir bahis. Ama burada çok kısa tutmuş. Çünkü çok yani büyük bir mesele değil aslında dediğim gibi bu ayet yani bu ayetten yani bu ayetin üzerine bina eden bir mesele. Ama Müslümanlar bu meselede kafaları çok karışık. Evnuke gale taala ma kana lin-nebi ve'l-lezina amenu en yestagfiru lil-mushrikin. Allah subhanahu wa taala'na ma kana lin ne nebi için ve'l-lezina amenu iman edenler için yani bu sadece nebi aleyhissalih'e mahsus olan bir hüküm değil. Bütün iman ehli için bir hüküm gelmiş. O da nedir? Mushriklere istiğfar etmemeleri. Yani Allah subhanahu ve onları muşrikler için istiğfardan men ediyor. Niye men ediyor? Çünkü istiğfar, yani talep duadandır. E sen şimdi hem sen aslında neyle mükellefsin? Muşrikleri inkar etmekle mükellefsin. Sen onlarla kendi aranda bir düşmanlığın, bir buzun ortaya çıkmasıyla mükellefsin. Nasıl Osman sen onlar için dua edeceksin? Onlar için istiğfar edeceksin ve bu manada hani istiğfar, talep, dua yani buna dua da girer. Buna yani senin senin onun için yani hayır dua şeyde bulunman, niyazında bulunman da girer. Hatta onun arkasında namaz kılman vesaire vesaire bütün bu yani bu dua manasına giren bütün ibadetleri kapsar. Yani sen onu inkar etmekle mükellefsin onu ve onun yaptığı şirkten teberi etmek ile beri olmakla mükellefsin. Senin o senin o senin dinin aslı oluşturuyor. Nasıl bununla beraber sen ona selam vereceksin? Selam da nedir? Duadır. Selamu aleyk. Dediğin zaman sen onun için dua ediyorsun. Nasıl yani hem ondan teberi, beri, yani teberi ettiğini iddia edeceksin. Beri olduğunu iddia edeceksin ama aynı zamanda onun için hayır duada bulunacaksın. Nasıl olacak? Hem sen onunla yani bir düşmanlıkla mükellefsin ama aynı zamanda cenazesinde ona gideceksin. Onun için cenaze namazı kılacaksın. Cenaze namazı. cenaze namazı nedir? Duadır. Veyahut da arkasında namaz kılacaksın. Veyahut da kestiğini yiyeceksin. Bütün bunlar ha, bütün bu meseleler hepsi neye, yani nereye dayanıyor? Yani senin asli itibariyle onlardan yani muşriklerden teberi etmen ile mükellef oluşuna dayanıyor. Dolayısıyla bu caiz değil. Ha bunların birisi işte burada Nas'la da e, Ani istağfir ol. Müslümanlar, istifaret mes. İnanıyor Sonra mişteri? Sana ve Allah teala, Hatta Onlar iman edinceye kadar, onların nikahlamayın. Çünkü nikah nedir? Karşılıklı bir, yani karşılıklı bazı hakları var eden bir akittir. Ve o akitin temelinde ne dayanıyor? İhtiram, sevgi, muhabbet. E sen şimdi teberi etmek ile mükellef olduğun birisine nasıl? Yani sevgi, ihtiram vesaire sağlayacaksın. Nehyedilmiştir. Bunlar ödüller çünkü sen onlardan itizal etmek ile mükellefsin. Ve bu itizal aslen umumendir. Yani onların arasında yaşamaktan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehyetmiştir. Onlarla aslen herhangi bir ilişki de nehyedilmiştir. dahildir. Yani senin gidip de muşriklerle ticaret yapman, senin gidip muşriklerle herhangi bir şekilde sözleşmen, onların emri altında çalışman vesaire vesaire. Bunlar aslen hepsi yani senin için asıl söz konusu yani çünkü asıl olan nedir? Senin onlardan itizal etmen, onları terk etmendir. Lakin bazı ortak alanlarda yani asle müşriklerle beraber yaşamak gibi bir şey aslen bizim dilimizde yok biliyorsunuz. Ya yani bu mümkün değil aslı. Bu ancak bunun tek bir hali var. Yani bu mümkün olduğu tek bir hal var. O da yani zimmet yani müşriklerin zimmet ee, ehlinden olmak durumunda aslen bu mümkündür. Onun dışında aslen şeriatta göre senin muşriklerle iç içe yaşaman söz konusu değil yani. Ama burada işte senin zayıf yani mustazaf olduğun zaman işte o zaman sulh hali buna girer. Veyahut da bizim şu anda yaşadığımız haller umumen böyle. Yani sen o Türkiye gibi vesaire diğer ülkelerde kafirlerle iç içe yaşıyorsun. Hatta onlar sana hakim. Ama o tabi yani şeriatın senin için murad ettiği bir hal değil. Bu senin mustazaflığından kaynaklanan, ha, acizliğinden kaynaklanan bir hal. El-Muhim o zaman burada şimdi iki hüküm beyan etti. Bir, yani müellif, bir, müşrikle istifar etmek caiz değildir. Yani muşrik, istifar caiz değildir. İki, müşriklerden nikahlamak da caiz değildir. Muşriğe kız vermek de caiz değildir. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّنَ بَعْثَا <رَسُولًا> Rasûle. Sonra hüküm ne? Buradaki hüküm nedir? Yani Azap etmeyi, evet. Azap etmeyi nehyediyor Allah subhanahu ve teala. Ta yani tazibi nehyediyor. O da bir hüküm. Tazib etmeyi nehyediyor. Tazib için ne şart getiriyor? Hatta neb'atı? Resulü. Yani risaletin gelmesini tazib için şart koşuyor. Ki bu zaten daha önce İmam-ı Mütemiyye'nin, İmam-ı sözlerinde çok geçti. Kale, ve lelâ entusibahum musibetun bime kaddemed eydihim. Fe rabbena lelâ ersalte ilâne rasulen fenettebi'a ayatike min qabli enne zillah ve nekze bu yanlış fenettebi ayatike ve nekuna minel mu'minin ayetin sonu öyle burada karışmış yani o ayet tasih edin doğru değil ve nekuna minel mu'minin ayetin sonu el muhim yani burada neye şey geliyor ve lav la entusibuhum musibetun bime kaddemet eydihim bu ayet hatta daha önce de geçmişti hatırlıyorsunuz nasıl yani onlar aslen yaptıklarının bir mukaddemet ediyim onlar aslen yaptıklarının ötürü yani şirketlerinin ötürü aslen ne diyorlar en tosibo musibbe musibbe ne azabı hak ediyorlar aslen aslen azabı hak ediyorlar o yaptıklarının ötürü. Lakin onlar Feyyqül Rabbana laulaa arsalta ilayna Rasulu ha fen biz evet Rasulü onları onla biz tabi olsaydık diyeceklerinin ötürü azab etmedik yani o risaleti risaleti araya soktuk o risaleti şey yani bu manada getiriyor yani burada o zaman hüküm ne el muhim rasul gelmeden evvel ya da risalet ulaşmadan evvel veyahut da başka bir tabiyle beyan edilmeden evvel veya da hüccet ikamesi yapılmadan evvel o zaman ne azap umumen yani caiz değildir yani hüküm yani hüküm olarak caiz değildir yani tazip ceza ceza ahkamı müşrik üzerinde uygulanmaz. Muşrik üzerine tazip cezası uyan tazib ahkamı uygulanması için ne şarttır? Risalet. Risaletin ulaşması. Yani hüccetin ikamesi. Yani o müşrik, o şahıs mesela Allah'tan başkasına istiğfar etmesi sebebiyle, Allah'tan başkasına tövbe etmesi sebebiyle müşrik olmuştur. Lakin cezayı ancak neyle hak eder? Ya senin ona bunu beyan etmen de. Yani bu şirktir. Yani bu caiz değil. Bizim dinimizde men edilmiştir vesaire vesaire. Ondan sonra yine yaparsa o zaman cezayı da hak eder. O manada. Ve kâle Abdullah ve Hüseyin ebne-u şeyh ebne-u şeyh Muhammed bin abdül bunlar İmam Muhammed abdül iki oğlu Abdullah ve Hüseyin. Rahimunullah. Onlar diyorlar ki men mâte min ehl şirki kâble buluğu hâzi dâvâ kendi yani Necid Tevhid, ıslah davetini kastediyorlar. kast ediyor? Fellazi yuhkamu alayhi annahu idha kana ma'rufan bi fi'li shirki wa yadinu bihi wa mat ala zalika fehadha zahir wa annahu mat yani o zaman şirk ehlinden kable bulu hadhih da'wa yani bu tevhid davası yok evvelinde yaşayan birisi ve şirk ehli Nasıl hüküm alacak diyorlar? Eğer iza Şirk işli, şirk ile maruf bir adam yani şirk işlemesiyle maruf bilinen birisiydi. Hu ya'dinu ve o shirk de dine dinmiş. ala ve bu hal üzere vefat etmiş. Fe hada Zahiri nedir? Küfürle ölmüş olması. Bak yani davet ulaşmamış. Tam yani ki yani Necitli i Tevih davası ulaşmamış. Yani Risalet ulaşmamış. Lakin, yani o Risaletten evvel vefat etmiş bu kişi. Ama bu kişiden malum olan, maruf olan şirk üzere oluşu. Ve o şirk üzere de vefat etmiş. Diyorlar ki, zahir nedir bu adamın küfürüze vefat etmiş olması. Yani muşrik olarak vefat etti. Velev ki kendisine bizim davamız henüz ulaşmamış olsa da, Şirk üzere vefat etmiştir diyorlar. Yaptı küfür burada. O zaman ne pekala? Nasıl hüküm veriyorlar? Fela yud'a lehu. Bir. Onun için dua edilmez. Ve la yud'ha lehu. Onun için kurban kesilmez. Ve onun için tasaddukta da evet. bulun olmaz. Bunlardan men ediyorlar. Çünkü küfür üzere vefat etmiş. Bunlar ona fayda sağlamayacak. Ve emme hakikatu emrihi. Ama gerçi hakikati fe ilallahi teala. Allah Azze ve Celle bilir. Ya bizim indimizde şirk üzere vefat etti. Lakin hakikatı Allah azze ve celal bilir. Nasıl? Fe in kamet aleyhi'l hucce tu fi hayatihi ve aanade fe fe hada kafirun fe'zahir ve'l batin. Eğer hüccet ikame olmuş kendisine ne yani birileri biz bilme biz onun şirk üzere vefat ettiğini biliyoruz ama belki bir yerde birisi ona ulaşmıştır ve ona yani hakka tevhide çağırmıştır. O da belki tövbe etmiştir. Ama insanlar bilmiyorlar yani. Mümkün Sonra da mesela diyelim en yani ölümüne ölümünden çok kısa bir zaman önce hatta ölümüyle belki sonuçlanan bir seferde birisine denk geldi. O seferde de o, o kişi onu tevhide çağırdı da tövbe etti. Ama öldü yani. Ha biz biz de biz de onun yani o halini vakıf değiliz, haberdar değiliz. Biz onu nasıl biliyoruz? Yani o, o şirk üzere öldü biliyoruz. Ha biz şimdi ona dünyada şirk ahkamını uygulayacağız. İşte dua etmeyeceğiz onun için. İstiğfara etmeyeceğiz onun için. Onun için hayır duada bulunmayacağız. Demeyeceğiz. Ya Rabbi sen ona merhamet et. Onun işte mekanını cennet et. Demeyeceğiz. Hatta yani ölüsünü Müslümanlar arasında defletmeyeceğiz. Onun ölüsünü yıkamayacağız. Cenazesini kılmayacağız. Vesaire vesaire. Ama hakikatte İslam üzere vefat etmiştir. Mümkün. O zaman ahirette ahkamı <gülüyor> dünyada ahkamdan farklı olacak. Veya da burada dediği gibi belki ona yani bir tevhid davetçisi ona ulaştı onu tevhide çağırdı o inatlaştı inatlaştığı dolayısıyla zahiren ve batınen kafir oldu. Onun hem dünyada şirk küfür ahkamı işlendi ahirette de ebedi cehennemlik oldu. Ama o in lem taqum alayhil lakin ona hicedi kayma olmamış ise fe'amuru ila Teala. taala. dolayısıyla yani ahirette belki durumu farklı olabilir ama dünya ahkamında öyle işte el-muhim ve amma sebhuhu ve la'nu fe la Ha fa ve Ona kötülemek ve lanet okumak caiz değildir bak. Şimdi burada ciddi, yani bu tevhid imamları ne diyorlar? Bak hükümler. Yani birisi şey şirk üzere ölmüş. Bir kısım hükümleri ispat ediyorlar. Bir kısım hükümleri de nefh ediyorlar. Diyorlar ki onun için dua edilmez. Onun için kurban kesilmez. Onun için istiğfar edilmez. Ha, onun için tasaddukta bulunulmaz. Onun için işte onun cenazesi kılmaz vesaire vesaire. Lakin o kötülenmez de, ona sebb edilmez de, ona lanet okunmaz da, Allah ona merhamet etmesin denilmez de, azabını artırsın da denilmez. Ha Bunlar da denilmez diyorlar. Niçin? Çünkü bütün bunlar nedir? Bunlar... Taziptendir, sebbetmek taziptendir, lanet etmek taziptendir, kötülemek taziptendir, cerh etmek yani tecrih taziptendir. Bunların hepsi nedir yani cezai ahkamdandır. E cezai ahkam neye bağlıdır? Risalete. Risaletin ulaşmasına bağlı. Aşini bu kişi ama kendisine hücre dikam edilmemiş şirk üzere vefat etmiş o hükümler ispat ediyoruz. Yani o beri olmayı gerektiren hükümleri ha beri, beri olmayı gerektiren hükümleri ispat ediyoruz. Ama ondan ziyadesi ha, tazibi tazip içerikli olan hükümleri Allah razı olsun. Yani burada bir bazı hükümler o zaman ne? Bazı hükümler ispat edilir. Muşrik için yani bazı hükümlerde nefid edilir. Niçin? Çünkü sen neyle aslen neyle muhatapsın? Yani o müşrikten tebiri etmekle muhatapsın. Yani senin meselen ondan itizal etmen. Yoksa onu cezalandırman değil. O cezanın ha cezayı hak etmesi için şart olan nedir? Beyandır. Ha, risalet yani hü hüccetin ulaşması yani hüccetin kaym olması. O şarttır. Dolayısıyla şimdi burada o zaman ne? Yani şirk üzere vefat ki bu bahisler işte bundan sonra gelecek. Mesela fetret bahsi bu önemli bir bahis. Bizim yani şu zamanda içinde çok önemli bir bahis. O zaman bir insan şirk işlemek ise muşrik olur. Ve muşrik olma hasabıyla da artık bazı hükümler onun için sabit olur. Nedir? Ona selam verilmez. Onun selamı alınmaz. Onun kestiği yenilmez. Ona kız verilmez. Onun kızı Müslüman değilse elbette alınmaz. Onun arkasına namaz kılınmaz. Ha yani bu, bu şeylerde bütün bu ahkam işlenir. Hatta miras ahkamı işlemez. Miras ahkamı yani senin sen, ne, sen ona varis olursun ne de o sana varis olur. Velayeti yoktur. tam velayeti yoktur. Mesela müşrik bir baba, Müslüman bir kızın üzerinde velayeti yoktur. Yani bütün bu ahkam işler. Bak bütün bu ahkam neyle alakalı, nereye dönüyor? Senin teberi etmene dönüyor yani. Senin ondan itizal etmene, onu terk etmene dönüyor. Ama o muşriyi ona küfür etmen, ona sö onu sövmen, ona lanet okuman veyahut da onu hatta yani insanlar arasında kötüleyerek rencide etmen gibi şeyler bunlar caiz değildir. Ha çünkü bunlar hepsine tazibe girer. Artı artı bir, şey, bir de ne caiz değildir siz söyleyin tamamlayın. Baksi anladığınızı bana ispat edin gösterin. Onu tekfir etmen caiz mi değil mi? Bu muşriyi. Risalete ulaşmamış. Beyan yok yani. Beyan etmemişsin. Şirk işlemiş. Şirk değil. Şirkul ekber. şirkül ekberdir. Şirk işliyor. Muşrik oldu. Şirk işlemesiyle muşrik oldu. Biz onu İslam'dan ihraç ettik. Muşrik oldu. Peki onu tekfir etmeni caiz mi? Değil. Tam tekfir etmeni caiz değil. Çünkü tekfir de tazî bir ahkamdandır. Tam tekfir de tazib ahkamındandır. Çünkü tekfire ne bina ediyor? Daha önceki sözlerle çok geçti. Ne bina ediyor Hı -hı. Katletmek, savaşmak. Hepsi tekfire bina eder. Yani tekfir ettiğin bir insanı öldürmen caizdir. Başka yani maniler yoksa. Ama asıl olarak tekfir ettiğin bir insanı artık öldürmen caizdir. Mallı sana helaldir. Tekfir ettiğin bir insanı küfür etmen, sövmen. Hani bu bizim artık adetimizden çıkmış ama eskiler kafirlere. Yani bizim <gülüyor> ağza almaktan hayal ettiğimiz yani değişik değişik küfürleri <gülüyor> <gülüyor> varsa yani o, o küfürleri lanet okumayı vesaire caizdir yani lanet okumakta ya lanet abi müslüman yani lain değildir doğru lakin tazibi olarak yani tazib babından risalet gerçekleşmişse mesela sen o muteberracat olan o şey o kadınlara erkekleri fitneye düşüren o kadınlara beyan ettikten sonra izah ettikten sonra lanet okuyabilirsin Hatta sokakta gördüğünüz onu küfür edebilirsin. Sövebilirsin. Taziptendir. Ama ne şarttır? Risaletin, yani hüccetin kayma olması. Yani beyan ettin, izah ettin. O da hale görebiliyorsunuz. Yani hüccet ikamesi o da sonra daha gelecek. Hüccet ikamesi de yani meselen zahir olması, hafi olması vesaire birçok mesele. Bunda etkilidir. Ama yani mutlak olarak dediğimiz zaman hüccet kayma olmuş. O zaman böyle bir insanı artık, tazipten yani tazip dahilinde olan bütün ahkam işlenilebilir. Burada sadece tek mesele nereye yine bakar? Yani maslat mefsedet meselesi vesaire. işte biz mustazafız vesaire o konular Ama umumen bazı diye şey ettiğin zaman yani böyle böylelerine işte sövmek küfür etmek vesaire lanet okumak bu bir görüş. Yani bir görüş ulema arasında bir görüş ama racih olan Allah elbih. tam o zaman ne diyoruz yani? Yani teberri etmeye bina eden ahkam, bunlar uygulanır. Hüccet ikamesi öncesi. Ama tazibi olan ahkam, bunlar uygulanmaz. Çünkü bunlar için Risalet'in ulaşması, yani hüccet ikamesi beyan edilmesi şarttır. İşte burada yani şeylerin, e, Şeyh Abdullah ve Hüseyin Rahimallah, burada dedikleri gibi. Bak hükümler iayet ediyorlar. فَلَا يُدَعْلَهُ وَلَا يُحَلَهُ وَلَا يُتَسَدَّقَ Bu da caiz değil ama aynı zamanda فَلَا <Sessizlik> يُجُوذُ O da caiz değil. وقال الشيخ إساك بن عبد الرحمن وقال الشيخ إساك بن عبد الرحمن بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغم رسالته والقرآن وماتوا على الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم أشاهد برضا ولا يستغفر لهم ونرشين استفارة دلمز وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة آخرة تعذيب نقطة اختلافات مشلار ديو اختلافور قصدت دي يعني بديو سنوز متزل ما, ما تريد ahirette ve hariciler, ahirette bunlar tazip, yani ebedi cehennemdedir, cehennemde azap göreceklerdir diyorlar. Velev ki hüccet ikamesi gerçek, yani hüccet ikamesi olmamış olsa da ama ehli sünnete göre ve eşarilere göre ahirette, yani azap görmeleri için şey şarttır, Risaletin ulaşması şarttır. Hüsnüde bir zaman neyse hocam, Arasıl Salas'ın babasını merak Bir alan en sağdan bilir. Tam onlara, onlar sonra gelecek daha. Yani. Bu, bu da bu kitabın bahsi. O hücret ikamesinin değişik şeyleri var. Suretleri var. Yani bir mahallen mesela hücretinin ikame olması veyahut da ferden kayma olması sonra o hücret ikamesinin yani hivariyle gerçekleşmesi veyahut da yani senin varlığınla gerçekleşmesi yani izah yol Ama mesela zaman yani onun hem yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani belirli kabileleri mesela Cehennem azabını yani şahitlik etmesi yani onlara yani davetçisinin, davetçinin gitmiş olması veyahut da aralarına bulunmuş olmaları. Ve mesela biliyoruz yani Koreş'in arasında şeyler vardı, hanifler vardı yani onların varlığı ile e, hüccet kayma olmuştur diyorlar. Yani o hayvar ile de gerçekleşebilir. Yani seni doğrudan beyan etmen ile gerçekleşir veyahut da senin varlığın itibariyle fela yujra alayhi kullu ahkam al-kuffar avuç indi Allah halim şeyin sözü müellifin sözü Allah'ın Allah billah Çünkü burada Şeyh İsaq rahimehullah'ın sözü bitiyor. Vesaset tekfir-i muayyin. De sözü bitiyor. Sana diyor ki fela yujra alayhi kullu ahkam al-kuffar ve inma ahkamu dunahka. Allah sözü. El önemli <tuh> yani bütün kuffarla alakalı hükümler icra edilmez bazı icra edilir, bazıları icra edilmez. Ve bazıları da nasıl? Yani net olarak o inne bura'a minkum ve mimme te'budunu min dunillah. ha o. Aslı olan o yani. O dinin aslından olan, İslamul amdan gelen hüküm o. Senin müşriklerden ve müşriklerin ibadet ettikleri ne ise ondan beri olman. Tamam. Yani bu hüküm bu. ha O hükmün içeriğini ayet ne ediyor? Beyan ediyor. O Burada uygulanan ahkar. Burada istiğfar etmemek gibi, işte dua etmek gibi, selam vermek gibi, selam almak gibi ve bunların hepsinde İslam şeriatı bunları dikkat edersiniz hepsinde takdir etmiştir. Yani yani İslam şeriatında bütün bu meselelerde ayrıca nas da gelmiş. Mesela burada istiğfarın men nas gelişi gibi. Aslında bunun beyanına hacet yok aslına. Çünkü zaten Allah subhanahu ve teala onu işte o Mümteyni Suresi'nde zaten aslında beyan ediyor. Lakin hususen de bazı yerlerde, ayetlerde veyahut hadislerde mesela bazı muayyen hallerde de beyan edilmiş. Ha, ama uygulanmayan hüküm nedir? Uygulan hüküm o teberri üzerine bina eden hükümler. Ama uygulanmayan ahkam tazibi içeren. Hayır. Onlar neye şarttır? Orada Risaletin ulaşması şarttır. Hayır. Tamam. Tamam. Ama el-muhim yani burada yani eğer o, o faydayı yakalamazsanız o zaman bizim bu kitabı okumumuzda hiç, çok bir fayda yok. İhtilaf nereye düştüğünü anladınız değil mi? Tamam ihtilafın nereye düştüğünü anladınız. Yani o hani bizim burada yani en büyük çıkaracağımız fayda o, orada olacak. Yani bu dinin aslında cehalet mazeret midir değil midir? O cehalet mazeret midir değil midir meselesi ihtilafı nereye düşüyor? Hangi sınıfta bizi yani ihtilafımız hangi sınıfta? Allah'a emanet edilmiş ama bazı işlemlerden yani dağlamayanlar da daha şey zaten onun için diyoruz İslam'a müntesip İslam'a müntesip yani bir veyahut birden fazla amel söz veyahut itikatte itikatta yani şirkül ekber olan bir amel söz itikatta yani şirke düşmüş. İhtilafımız onlar onun dışında olanlar zaten ihtilaf mevzusu değil. Şimdi soru pekala o zaman bugün Kemalistler aslında bizim o bu ihtilafımıza dahil mi değiller değil mi yani <gülüyor> Kemalistler aslında bizim bu ihtilafımıza dahil değiller yani Çünkü onlar zaten kendi tarifine göre zaten onlar cahiliye muşiklene benziyor Tamam Allah'a iman edenler Hatta Allah'a iman etmeyenler de var yani tam ate şey olanlar Darwinist olanlar var yani yani hatta Darwinist olanlar var demek değil Kemalizmin kendi öğretisi zaten Darwinist bir öğreti Evrimci yani bunlar. İnsan maymundan gelme, türeme. Hatta Atatürk'ün kendi şeysiyle yani balıklar, önce balıklar varmış. Ondan sonra balıklardan balıklar karaya çıktı. Karadan işte ayak sahibi oldular vesaire vesaire. Yani türeme. O zaman zaten yani yaratıcının varlığına dahi iman etmiyorlar. Bunlar şimdi bizim ihtilafımıza nasıl dahil olacaklar? Değiller. Komünistler peki de dahil mi? İhtilaf mevzusu mu? Değiller. Komünistler de Darwinist. Yani yaratıcıyı dahi inanet iman etmiyorlar. Nasıl yani bizim ihtilafımız dahi? Velev ki dahil olsalar dahi, tamam yani bunlar aslen hangi sınıfa giriyorlar? Yani o cehlul basit kısmındanlar. Ama ihtilafa yani ihtilafa dahil edecek olsan dahi bunlar kim, hangi hangi tür muşrikler olur? Cahil Arapları muşrikler türünden. Yani Allah'a iman etmiş lakin Hiçbir alakası yok. Yani ömründe bir kez anla secdeye varmamış. Veyahut da belki bir kez bayram namazına gitmiş. Veyahut da işte elli sayabilecek kadar ben ömrümde hani o Muharrem önce demiş ya ben elli kez namaz kıldım. <gülüyor> yani şimdi bu bu insanlar zaten ihtilafa dahil değil yani. Bunlar ittifaken muşrik. Yani İslam'ın İslam amı bozmuş insanlar bunlar. Ya bizim ihtilaf mevzumuz Mutedeyyin olan, beş vakit namazını kılan yani Allah azze ve Cik iman etmiş, Allah'ı biliyor diyor. La ilahıyla Allah'tan başka ilahı yok Vesaire vesaire. Ama bir yönden şirke düşmüş. ha Bir yönden. Ya istigası yapıyor. Ya işte ölülerle yani caiz olmayan, yani şirk olan mahallere tevessül ediyor. ve da rabıta yapıyor mesela. Veyahut da bu yani şu hizipçilik bu şeyler bu, kusur şirkine girmiş, düşmüş. İşte şimdi mesela ittiba şirkinde. Erdoğan helal diyor, da helal diyor. Erdoğan haram diyor, da haram diyor. Yani bu bir yani aslı onda aslen ne baktın? Müslüman olması lazım ama bir şirk ameli var. Yani ihtilafın düştüğü bir sınıf sadece bunlar, tamam? Bunlar yani ihtilaf mevzusu. Ha bunda da fesatları nerede? Ha fesat bir, birinci fesatları nerede? Onun için meseleyi yani çözemiyorlar. Birinci mesele ne? Çünkü İslam'ı İslam'ul am ve İslam'a khas olarak ayıramıyorlar. O bir. Tamam yani büyük fesat bir orada. İkinci büyük fesatten nerede? Eş'ariler. Yani bu cehalet, yani bu cehalet mazerettir diyenlerin hepsinde eş'arilerin bir etkisi var. O da ne eş'arilerin etkisi ne manada var? İşte o eşyayı hakikatından soyutlamış olmaları, yani Hani o nas var dolayısıyla biz tekfir ediyoruz sözü. Nas'dan ötürü tekfir ediyoruz. E tamam nas ya nas var onun için epekeler nas olmasa ne olacak bunların hali? Ha o onun tabi onu hiç şey etmiyorlar ama yani orada yine bir fesat var ha. Yani onu hiç düşünmüyorlar veyahut onun cevabının peşine düşmüyorlar. Çünkü zaten nas olmadığı zaman ne oluyor kendimiz? Bizim ne ilgilendirir bizi? Ama tabii öyle değil Yani el-muhim yani fesatları fesat nerede fesat anladınız değil mi? Tamam. Subhaneke <gülüyor> Allahumma